Fetih suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnne fetahnâ leke feshan mubin. sana aşikar bir fetih ve zafer ihsan ettik.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 Ve sana şanlı bir zafer vermesi içindir. O Allâh'tan zulmetmekten korkanlar için, Alâh'tan zulmetmekten korkanlar için, Alâh'tan zulmetmekten korkanlar için, Alâh'tan İmandaki yakinlerini iyice arttırsınlar diye, müminlerin kalplerine sekine indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وينكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما بود <سؤال>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 وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ Öte yandan Allah hakkında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 <gülüyor> Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hep aziz ve hakimdir. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor> Muhakkak ki biz seni bir şahit, bir müjdeci ve... Uyarıcı olarak gönderdik ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah'ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايْعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايْعُونَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ فَمَنَّكَ Sana biat edenler, gerçekte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 وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَضَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْرِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا Aslında siz, peygamberin ve müminlerin, ailelerine artık geri dönemeyeceklerini düşündünüz. Bu hayal, gönüllerinizde allanıp kullandı ve yerleşti. Kötü zamlara düştünüz. Ve helaki hak etmiş kimseler oldunuz. وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا كİM Allah ve Resulüne inanmazsa bilsin ki biz kafirlere alevli ateşler hazırladık. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah gafurdur, rahimdir aff ve ihsane boldur. Seyakulul mukhallafuna izen <Sessizlik> talaqtum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 Hayır diyecekler. Siz bizi çekemiyorsunuz. Bilakis, kendileri anlayışları kıt olan, çok az anlayan kimselerdir. قُلِّ الْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ اَوْ يُسْلِمُونَ فَاِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا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 ومن يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَحْتِهَا يَتَوَلَّ Gazaya katılmama konusunda amaya sorumluluk yok. Topala sorumluluk yok. Hastaya sorumluluk yoktur. Kim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 Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Uğadetüm Allahu maganma kâfiyreten taçkuzun ha fagjel l-kum hadhihi ve kaffa idiyyan nasi al-kum kaffa وَاُفْرَا لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ بِهَا وَكَانَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا Allah size daha başka birçok ganimet vaad etti. Onları ileride alacaksınız. Şimdilik size bunu verdi ve insanların ellerini sizden çekti ki, müminler için Allah'ın tevhidine bir delil ve ibret olsun,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 Onların ellerini sizden sizin ellerinizi de onlardan çeken odur. Allah bütün yaptıklarınızı görür. Umullezine kferu ve sadduku'kum anil mescidi'l harami vel hedye ma'fuvan ey yedul ghamih le ve laula rijalun mukminun ve nisa'u minatun lam ta'lamuhum an sizi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 فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَتَتْ تَقْوَى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.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 La tadkhulun al-masjida al-harama sha'a Allahu aminin aminin muhalliqin la ma lam min Allah elçisinin rüyasını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 <gülüyor> Bütün dinlere üstün kılmak için, Resûlünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Buna şahit olarak Allah yeter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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شرأه فآزره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار Wa'ada Allahu alladhina amanu ve amilus salihati minhum magfiraten ve ecran azima Muhammed Allah'ın resulüdür. Onun beraberindeki müminler de kafirlere karşı şiddetli olup kendi aralarında şefkatlidirler. Sen onları rükû ederken secde ederken